Elhamdülillah Rabbil Alamin. Ve selam ve ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmanin. Dersimizin <gülüyor> birinci bölümünde <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin nüzul sebebine taallif eden e, hadisede iki Yahudi arasında rejim hükmü vermişti. Şimdi bu haber mütevatirdir. İslam alimlerinden <gülüyor> kimse bunu inkar etmedi. Ancak fırkalardan inkar eden oldu. Mesela hariciler, Mutezileler ve belli bunların etrafında dolaşan küçük gruplardan inkar eden oldu. Ancak biz biliyoruz. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Yahudi kadını ver ki rezmetti. Ma'izi rezmetti. Eslem kabilesinden gelen o insanı rezmetti. Bundan sonra kendisi itiraf eden bir kadını recmetti. Kendisi itiraf eden bir insanı recmetti. Bunlar mesela şurada muhtelif rivayetler var. Buhari'de mesela Müskim'de rejim olayı anlatılır. Buhari'de hatta belki 10 yerde 10 yerde en az Maiz'in recm edilmesiyle ilgili Yahudilerin rejim edilmesiyle ilgili o Eslem kabilesinden olan bir genç geliyor diyor ki adam Ya Resulullah mescide geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mescidde namaz kıldıktan sonra diyorlar diyor ki Ya Resulullah innel ahire kad diyor bir rivayetin giriş lafzı budur Ya Resulullah bu sonuncusu zina etti diyor kendisini kastırıyor Birisinde de diyor ki, ''Ya Rasulullah, inni esabdu hadden min hududillahi fe eqim aleyye Allah. ''Ya Rasulullah, ben Allah'ın haddlerinden bir haddi işledim. Benim hakkında Allah'ın kitabını uygula.'' Rasulullah diyor ki, ''Ne Allah'ın kitabından bahsediyorsun? Allah'ın kitabında böyle recim mecim yok ki.'' Sen ne Allah'ın kitabından bahsediyorsun? Allah'ın kitabında recim falan yok. Nereden çıkardın bunu? <gülüyor> Demiyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin bu sözü üzerine yüzünü çevirir. Tekrar ya Resulullah benim hakkımda hükmü uygular der. Tekrar yüzünü çevirir. Tekrar sorar. Tekrar çevirir. Dördüncüsünden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorar. Der ki helbike cununun sende cinnet var mı? Yani sen aklını kaçırmış bir insan falan değilsin değil mi diyor. Kâle la hayır dedi. Resulullah kâle zhebu bihi onu götürün. Reçim. Bir rivayette de başka bir sahabeye gidin diyor. Ee, İmam El-Zuhri radiyallahu anhu bunu Cabir ibni Abdullah'tan rivayet eder ve Cabir bin Abdullah İmam Zühri'ye naklederken yani daha doğrusu İmam Zühri'nin Cabir'den duyduğu bir adamdan naklederken Cabir diyor ki oraya ben bizzat kendim de katıldım. Rejim olayına bizzat kendim de katıldım. Müslimin Sahih'te Kitabül Hudûd isimli kitabının babu men'a'terafa ala nefsih biz zina diye bir bab vardır kendi nefsi üzerine zina ettiğini ikrarda şehadette bulunan kişinin babı. Orada diyor ki ete raculun ila rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme Allah rasulü sallallahu aleyhi ve bir adam geldi fil mescidi mesciddeyken ve huve fil mescidi fenada ya Rasulallah dedi ki ey Allah'ın rasulü inni zeneytu ben zina ettim rasulullah fe a'arada anhu yüzünü çevirdi sonra tekrar Resulullah salasın feradda de alih hadda radda de alih dört kere peygambere tekrar etti. Yani Kur'an'da diyor ya sizden kimisi böyle fiil işlerse onlar hakkında dört tane şahit getirin. Dört şahit getirin yerine bu adamın kendi nefsine dört tane şahitlik etmesi dört defa şehadet etmesi ikrarda bulunması dört şahit yerine geçiyor. Bazı imamlar itiraz etmişler. Demişler ki efendim hayır dört şahitlik de olsa demiş, imam isterse demiş, onun ikrarını kabul etmez. Çünkü biraz sonra göreceğimiz bir hadisede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle ikrarda bulunan bir adamı ancak zina lafzını kullanmadı. Kullanmadığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi? De, sen bizimle biraz önce namaz kıldın mı dedi? Kıldım ya Resulullah. Allah senin günahlarını bağışlamıştır. Gitti. Ama o ben zina ettim falan demedi. Ya Rabbi bir hat cezasını gerektirecek bir fiil işlerim dedi demek ki imam isterse onun itirafını durdurabiliyor ama hangisini de durdurabiliyor bilemiyoruz Resulullah da onun itirafını durdurdu madem de namaz kıldın dedi öyleyse git Allah seni bağışlamıştır işte bunu delil getiriyorlar diyorlar ki budur diyor budur öncedir sonradır karıştırmıyorlar. <gülüyor> Resulullah sonra onu çağırdı. Dedi ki hel bike cün, hel bike kale, e bike sen deli misin? Sende bir delilik var mı? Kale la. Hayır dedi. Kale fehel ahsante. Kale evli misin? Evlendin mi? Evlendin mi? Kale na'am. Kale nebi sallallahu aleyhi ve sellem اذهbu bihi farcumuhu Onu götürün. Ve onu resmetmiş. Bu Bu, Buhari'de üç, dört, beş hemen hemen yerlerde takriben geçiyor. Bir başka rivayette İmam Şabi'nin Hazreti Ali'den yaptığı bir rivayet oluyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadını rejim etti, ben de diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine tabi olarak kadını rejim ettim diyor. Hatta bir keresinde hem rejim ediyor Hazreti Ali, rejimden önde de yüz kırbaç buraya diyor ki, ben kırbacı Kur'an-ı vurdum, rejimi de Allah Resulü'nün sünnetiyle yaptım diyor. Bu imkânı mümkün olmanın haber bunlar. <gülüyor> İşte o dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birisini affetme hadisesini Enes İbni Malik radıyallahu anhu rivayet ediyor. Ancak Maiz kısası Kur'an-ı Kerim'de Buhari'de İbn Abbas ve yine Cabir'den rivayet edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gelen mesela Maiz dediğimiz şahsı etmişti Ancak Maiz'e dedi ki Ey Maiz dedi belki sen dedi işte elini sürmüşsündür kadına belki işte şöyle yapmışsındır belki böyle yapmışsındır dedi. Maiz hepsi her seferinde de Allah Resulü ondan, onu cezadan kurtarmak istiyordu. Çünkü başka şahitler yoktu. Hani dört tane şahit getirin demiyor bu Kur'an-ı Kerim. Dört tane şahit göstereceksiniz. Dört tane şahit gösteremeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahitlerinin bulunmadığı bir ortamda. Onun e, affedilmesi, yani ketmetmesini, ketmederek tövbe istiğfar etmesini ve insanlar içinde bu durumun bilinmemesi, e, zina edenlerin toplumda var olduğunu anlaşılmaması için, Resulullah onun ketmetmesini, e, onun bir hata yaptığını ona ima etmek istiyor. Bu da e, şunu ifade ediyor ki, kadı bu işte zorlamaz kimseyi. Eğer itirafta bulunan adam kadı henüz hüküm vermemişken itiraftan vazgeçerse Hakkında diyor hat uygulanmaz. Böyle ki dese ki ben zinâ ettim. Evet, hiçbirisinde Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem sen kimin kadınıyla zina ettin diye sormuyor. Dikkat edin. Bu bakımdan Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve yani diyor ki ma maize sen ya Rasûlullah şöyle yaptım böyle yaptım hata ettim şeklinde ifadeler kullansın da bu şüphelerden dolayı Rasulullah onun hat cezasını uygulamasın. Her, her halükarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haddin uygulanmaması için cezanın hafifletilme yollarını arıyor insanlar için. Ama bu demek değildir ki İslam'da bunun cezası yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rejimin cezasını ne yapmamıştır? Tatbik etmemiştir diyemeyiz. Bu Allah korusun bizi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini inkara götürür. İşte o benim çocuğum ya Resulallah e, işte şu falan kişinin yanında çalıştı. Falancanın kadınıyla zina etti. Biz onlarla konuştuk. Ben işte ona yüz tane deve yani yüz kurma, yüz bes kurma, yüz ölçek kurma bir de deve vermeyi vaat ettim ama sonradan ilim sahibi olanlara yani sahabeden ilim sahibi olanlara sordum. Öğrendim dediler ki bu bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zina eden muhsan erkekle kadını recm ediyor. Yani evli olan kadın ve erkek Müslüman veya Yahudilerden kim olursa Allah Resulü saksın recm ediyor. Dediler: "Ben de bıraktım durumu, aldım sana aha bu oğlum geldim ya Resulallah senin hükmün nedir?" dedi. Getirdi oğlunu. Oğlu bekardı. Tabi kadın evliydi. Dolayısıyla dedi ki: "Böyle mi?" o da ikrar etti. O zaman dedi ki: "Senin e, ona verdiğin mal veya efendim ona verdiğin o hurmalar onu sana red ediyorum." Dedi ki: "Laqiyenna beyneküme bikitabillah. Aranızda Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim." diyor. Dikkat edin. Yani Allah'ın vahyi ile hükmedeceğim diyor. Ya Allah'ın kıyamda rejim görülmüyor. Peki ya, bu peygambere nisbet edilen bu haberler sahip olmasına rağmen biz hala ne diye bu iddialarda bulunuyoruz? Aramızda Allah'ın kitabı yok, vereceğim diyor. Emme gane birisinde koyun birisinde diyor cariye vermiş. Yani hem koyun yüz tane koyun hem de o adama üstelik hizmet etsin diye cariye de vermiş. Yani bu cezayı aramızda halledelim. Bağışlayın diyor. Allah Azze diyor ki o koyun daha efendim mücadeyede işte hurmada hepsi senindir senin diyor oğlun yüz kırbaçla kırbaçlanacak enestrad yallahın hadi diyor ki git onun karısına diyor eğer onun karısı itiraf ederse onu da recmet sonra bu kişi ne yapıyor kadın bir rivayete deniliyor ki bir kadın e, Çocuğunu doğurduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rejim etti. O bu kadın da olabilir. Bir başka sahih haber, hadis var. O hadiste de bir kadın geldiği ya Resulullah. Durum bundan ibarettir. Allah'ın bana haddini uygula dedi. Resulullah ona da sormadı. Hangi erkekle zina ettim diye. Sormuyor. Ondan sonra o kadın doğum yaptıktan sonra ne yapılıyor? Kadın rejim ediliyor. Şimdi... Burada birkaç sorumuz var demiştik. Bu soru bu ayet kelimelerin anlaşılması için mutlaka sorulması gereken sorular. Biz anlıyoruz ki rejim hadisesi sünnette mütevâtiridir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nisa suresinin 15. 16. ayetinde kadınların ile ilgili mesela hükümde orada ayette allah Teala diyor ki hatta onları ölüm öldürünceye kadar evlerde hapsetmemize Ya da onlara bir yol getirinceye kadar. O bir yolu bakıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis hadislerinde nasıl izah ediyor? Bir yol. Bu Buhari İbnü Samit radıyallahu anh'tan İmam Ahmed İbn Hanbel'in rivayet ettiği müsnedinde ki bu birçok kaynaklarda var. Huzu anni, huzu anni. Benden alınız, benden alınız diyor hükmü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kad cealallahu lehunne Allah o zina eden kadınlar hakkında hüküm verdi. Kimle erkeklerle zina eden kadınlar hakkında hüküm verdi. Kadınlarla kadınlar arası fuhusla hüküm verdi demiyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. bilbikri. E bekkar kadınla Bekar erkek arasındaki ceza, celdumiyetin ve nefhü senetin. Bekarlar arasındaki zinada nedir? Yüz, kırbaç ve bir yıllık nefh nedir? Ceza yani uzaklaştırma. Ömer radıyallahu anh kendi döneminde birisini bir genci ediyor ve nef ediyor, cilt vuruyor, kırbaç vuruyor ve nef ediyor fakat daha sonra Bizans'a yani Heraklitus'a iltihak edip onun devletine kaçıyor ve dinden çıkıyor. Ömer diyor ki bundan sonra kimseyi ben cezalandırıp uzaklaştırmayacağım. Yani sürgüne göndermeyeceğim. Fakat sürgüne şartlar müsait olur. Götürüldüğü yerde, sürgünü edildiği yerde eğer hapsedilmesi ihtimali kuvvetliyse oradaki valinin kuvvet kudret var hapsedebiliyorsa o bir yıl orada haps cezasında kalır. Ancak fatihlerin hemen hemen hepsini ittifak ve icma zina eden genç kızın uzaklaştırılmamasıdır. Çünkü uzaklaştırılmada onun için çok daha büyük fitneler vardır. وَالسَّيْيُبْ بِالسَّيْبُ الْجَلْدُ مِيَةٍ وَالرَّجْمُ Boşanmış olan, evlilip ayrılmış olan ve evlenmiş olan kadınla erkeğin nedir cezası? Onlar hakkında Allah'ın indirdiği hüküm Allah'ın indirdiği hüküm diyor peygamber. Ve bu mütebatir. Reçim diyor. Celdumiyetin Yüz kırbaç ve rejim edilmektir diyor. Yine bir başka hadiste herkese aynı rivayet var. Orada da biz bunu görüyoruz. Diyor ki kudur anni kadıcı ala Aynı hadis lafızda biraz değişik. Yine Mubadı ibn Samit'in hadisi. Benden alınız diyor onlar hakkındaki hükmü. Allah onlar için. Evli ile evli kadın, efeybe efeyu bi Evli ile erkekle evli kadın arasındaki ilişkide gayrimeşru ilişkide hüküm indirdi. El walikru bil bikri bekar olan erkekle kadın arasındaki ilişkide hüküm indirdi. bu yuzladu ve yurcamu. Evlenmiş olan veya ayrılmış olan evlendiği halde ayrılmış olan ve evliyken bu bir işleyenler evli kimseler için onlar kırbaçlanır ve rezmedilirler. وَالْبِكْرُ ve وَيُنْفَى Bekar olanlar ne yaparlar? Celd ve bir sene cezalandırıp uzaklaştırırlar. Başka bir hadis şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadiste bu da Ubadah ibn Samit'in fakat burada biraz değişik bir ifade kullanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ عَلَىٰهُ سَبِيلًا Benden alınız hükmünü bu, Zina eden bekar ve evlilerin hükmünü Es-seybu bis-seybi ve Evli ile evlinin, bekarla bekarın zina hakkında Allah hükmüdür bu. Es-seybu cezdü 100 sonra recmen Evli olanlar yüz kırbaç vurulurlar daha sonra da recm edilirler. Ve el-bikru bil-bikri Bekarla bekarın gayrimeşru ilişkisinde yüz kırbaç vurulurlar ve bir yıl nef yedilirler. Demek ki bu bir yıl nef yedilirlerden hükmü kimi ilgilendiriyor? Müslümanların uğulü emrini, hakimini ilgilendiren değil mi? Bir hükümdür. O halde hakim, dilerse kadını nef yetmez. Zaten nef sahabe döneminde vazgeçildi. Erkek cezalandırılacak, sürgüne gönderilecek. Ancak ne olacak? Kadın cezalandırıp sürgüne gönderilmeyecek. Çünkü bunda fitneler, bunda kötülükler zuhur edebilir diye korkmuşlar. Şimdi gelelim, dedik ki bu Maide suresi 41. 42. 43. ayeti kerimelerde onların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o iki kadın Yahudi ile kadınla erkek arasındaki ilişkide hüküm vermesi için gelirler. Burada Resulullah Şöyle bir ayet girme iniyor. Daha doğrusu 42'nin ikinci bölümü. فَاِنْ جَاءُوْكَ فَحْكُمْ ev اَوْ اَعْرِدْ Burada bir kere Allah Azze ve Celle Peygamberine onlar arasında hüküm vermeyi müsaade kıldı. فَاِنْ <gülüyor> جَاءُوْكَ Eğer sana gelirlerse fahkum <gülüyor> بَيْنَهُمْ اَوْ anım. عَنْهُمْ Aralarına hüküm ver veya yüz çevir. Şimdi her ikisini Allah Resulü sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etti mi? Hem hüküm vermeyi, hem de yüz çevirmeyi, hüküm vermemeyi. Biz diyoruz ki, hem ayet-i kerimede peygamberin hüküm vermesini onaylama var, hem de gerçekten sünnet-i seniyyeden mütevatir rivayetlerle, sahih hadislerle, peygamberin onda rejmit diye olayı var. Bu sabit. Ve Allah azze ve celle peygamberini onaylıyor diyoruz. Ve in tevrid anhum onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar vermeyecekler. E, yüz çevirsen zaten niye zarar vereceklerdi? Onu söyledik. Ve in hakemte eğer hükmedersen tahkum bainahum bil Onlar arasında adaletle hükmet, kıst ile. Herkesin hak ettiği ölçüyle, tartıyla adil bir şekilde hüküm ver. İnne Allah yuhibbul Allah mucit bilsin. Bunu anladık. Sonra diyor ki Allahu Teala nasıl oluyor da onlar, onların yanında Tevrat olduğu halde Tevrat var iken ve onda Allah'ın hükmü esas önemli nokta burası. O kitapta Allah'ın hükmü varken senin yanına gelirler. Ama yukarıdaki ayette de diyor ki 42'nin 42 sonunda. Ve in hakamta hüküm verirsen, fakum birine onu bil qist. Aralarına hüküm ver. Şimdi önce hem hüküm verebilirsin, hem istersen verme dedi. Ama sonra hüküm verirsen, verdikten sonra gelen bir taslittir, qistla adaletle hükmet. Peki la, peygamberin rejim olayını adalet olarak mı değerlendiriyor Allahu Teala? E yoksa? Yahudileşmek olarak mı değerlendiriyor? Efendim. Buna istiyor. Şimdi birileri çıkıp, rejim olayının İslam'da sünneti saniyede olduğunu, ha, velev ki İslam'ın hakimi dese ki, arkadaş ben, falan şahitleri kabul etmiyorum, adil değildir, hakkıdır. Kadı, insiyafdini kullanır, kadı, şahitlik eden insanların da, güvenilir olduğunu, tezkiyesini isteyebilir. Hakkıdır, ister. Baktı ki ha tezkiyede şahitler zalimdir. Mümkün değil. itimat edilmesi o zaman der ki hayır ben sizin şahitliğinizi kabul etmiyorum. Bu kişilere de rejim cezasını vermiyorum Hatta Ebu Hanife Rahmetullah diyor ki her bir ayrı ayrı köşeden görse yine kabul değildir diyor. Yani İslam'ın imamları mümkün mertebe rejim cezasını hafifletmek, rejim cezasını uygulamamak için çıkış yolları aramışlar. İnkar etmemişler var ama çıkışıyorlarmış. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Şahitlerinizi getirin." dedi. "Şahitleriniz var mı Yahudiler?" "Var." dediler. "Nasıl gördünüz? Böyle, böyle, böyle gördük." Bir erkek, bir kadınla bir kocası nasıl ilişki kurarsa o ilişkini aynısını gözümüzde gördük. Bunlar kurdu. Öylesi götürün bunu. Resmet dedi ikisini. Götürdüler ve resmettiler. Demek ki e, zina şahitliğinde de Asıl olan nedir? Adalettir, diyanettir. insanlar arasında seyir güzel, hüsnu sülükle tanınmış olmaktır. Adil olmayan şahadeti kabul edilmemiş olan, annesine babasına zulmetmiş olan, hırsızlık yapmış olan efendim, başkalarına kazif iftira etmiş olan bir mümin kadını Allahü Teala diye onların şahadetini ebediyen kabul etmeyiniz. Al-ladin yirmoun al-muhsenat min Orada ki ayette, ''Mümin gafil kadınları zinayla diyor, zina isna dererek iftira ederler, ebediyen kabul etmeyip onlara seksen sopa vuracaksınız.'' Şimdi, bunları şahitliği kabul değil. E mutlaka toplumda da böyle insanlar çıkacaktır ve bu cezanı ne bakılacaktır. Ve gizli yapıldığı için de kimse kolay kolay görmeyecek Allah'tan başka. O halde, Allah Rasulü bu hükmü verdi onlar hakkında, ve Kur'an-ı Kerim'de bu hükmü hüküm verirsen kıst ile hüküm ver diyor. Peygamber uyguladığı cezanın adı kıst oluyor Kur'an'da. Sonra peygamber bu cezayı uyguladığı için övülüyor ve Allah'ın onu sevdiği Kur'an-ı Kerim'de iniyor. İnne Allaha muksitin. Peygamberin hangi fiilinden dolayı Allahu Teala peygambere muksit dedi? Rejmi terk etmekten dolayı mı? Rejmi uygulamadığı için mi de muksit dedi peygambere Allahu Teala? Yok. Onlardan yüz çevirdiği için mi? Yok. Aralarında istersen hüküm verme. Resulullah he, istedi ve hüküm vermediğinden dolayı mı muksit demir peygambere? Hayır. O zaman ayette kim demiş bir rezil yok. Siz Kur'an'ın indiği vakayı Kur'an'ın ayetinden soyutlayabilir misiniz? Mümkün değil. Kur'an'ın indiği vakı kılıftır, zarftır. Yani meyvenin, cevizin veya elmanın kabuğu kılığı zarfıdır bunu yırttığın zaman hiç de kalmaz. Halde vaka ortada. Resulullah'ın tatbiki de ortada. Nasıl biz kalkar diyebiliriz ki ayetin efendim hiçbir olayla ilgisi yoktur. O zaman ayet neden söz ediyor kardeşim? Tamam. Rejim yok. Yahudilerin o kadınla erkeğin cezalandırılması yok diyelim. Tamam. Neden söz ediyor? Tam kısla hükümde o zaman diyecekler ki efendim ee, İslam da hükmetlemiştir. Efendim Allahu Teala e, İslam'da hükmedilmesini emretmiştir. Kur'an'da hükmedilmesini emretmiştir. E madem Kur'an'la hükmedilmesini emretti de Allahu Teala e, amenna ve elbette ki öyledir. Neden Tevrat'ın bir emrini uyguladığı peygamber hükmü nedir Kur'an'a göre? Bu men lem yahkum bi enzalallah fe ulaike'umul kafirun. Peygamber bu ayetin bir içerisine girer mi girmez mi? Onların mantığına göre girer. Yani haberi kabul ettiği halde Haber Tevrat'tandır, Tevrat'ın hükmüyle verir, İslam'ı ilgilendirmez derse Peygamberi e itham etmiş olur. Haber Tevrat'ındır, Peygamber Tevrat'taki bir hükmü onlar kabul ettikleri için onlar üzerinde uygulattı, bu Müslümanları ilgilendirmez derlerse, o zaman Peygamber'in burada kıs, moksit olması, adil olmasından da ölmesinin anlamı nedir? Madem öldü, İslam'da olmasa bile Allahu Teala kadın ve erkeğin recmedilmesinin adalet olduğunu söylüyor mu söylemiyor mu? Çünkü Peygamber Tevrat'ta olan adil bir hükmü uyguladı. Öyle mi? Adil olan bir hükmü uyguladı. Ve adil olan hükmü uygulayan peygamberi de sevdiğini söyledi. Ve altındaki ayet-i kerimede diyor ki, fiha hukmullâhi onda Allah'ın hükmü vardır. E kardeşim, geldikleri zaman adaletle hükmet, Tevrat'ta Allah'ın hükmü vardır. E bir tarafta ayet-i kerimede biraz sonra göreceğiz. Mesela 44. ayet-i kerimede Allah -u Teala diyor ki onu inşallah ileride işleyeceğiz. Biz Tevrat'ı onlara indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Yahkumü biha hükmeder o Tevratla en nebiyyun müfessirler diyor ki bu ayette peygamber de nebilere dahildir. Sadece Beni İsrail'in peygamberleri değil. Peygamber de dahildir. Ellezine eslemu İslam'a giren nebiler, Allah için İslam olan nebiler. Lillezine hadu Yahudileşmiş olanlar için, yani asıl Yahudi olan değil, li beni İsrail'e demiyor, dikkat ediniz. Çok ince. Beni İsrail demiyor Kur'an. Lillevzine hadu, o Yahudileşmiş olan Arap kavimleri hakkında, gelip de hüküm talep edenler hakkında rejim meselesiyle ilgili inen ayet-i kerimeler olduğu için, hepsi bir silsile halinde devam ederek indi. Nebiler, Allah için Müslüman olmuş, İslam'a girmiş olan Nebiler diyor. Beni İsrail demiyor. Hadu Yahudileşen o kavimler ve onların Rabbaniyunu ileri gelen alimleri, ahbar yüce din alimleri, önderleri Allah'ın kitabından edilmiş olan korunmuş olan şeyden diyor hüküm verirler onlar arasında. Ve onlar o hükmün uygulanmasında o insanların karşısında Allah'ın şahitleriydi. Fe la nas insanlardan korkmayınız, wa takhavunni insanlardan korkmayınız benden korkunuz. Hükmün tatbik edilmesi ile ilgili dikkat ediniz. Rejimi uygulamaktan korkuyordu Yahudi hahamları. Zengin olanlar, ileri gelenler, güçlü kuvvetli olanlar bizi öldürürler diye. Niye bu hükmü veriyorsunuz? Çünkü artık insanlar kitaptan uzaklaşmış ya, hahamlar da korkmaya başladı. Hahamlar korkmaya başlayınca, allah Teala da hem Müslümanlara bu ayeti Yahudilere mi indirdi? Sadece. Yok, konu Yahudilerle ilgili ama konu tamamen bizimle değildir. i̇bn Abbas da öyle söylüyor, İmra Hüseyin de öyle söylüyor, Huzayka radıyallahu anh'u da öyle söylüyor. Ayet Müslümanları tamamen ilgilendirir. İnsanlardan korkmayın, benden korkunuz. E şimdi Yahudiler zaten Allah'ın kitabına iman etmiyorlar. Peygamberden yüzseverik kitlediler mi? وَمَا أُولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Onlar asla mümin değillerdir demedim? Onlar kafirdir demedim? Dedi. E pekala, ne diye bir de aynı kafirlere insanlardan korkmayın, benden korkun diyecek? Zaten gitti adamlar kafir, iman etmiyorlar. Halde ayet Müslümanlara ilgilenir. Müslümanların bu rejimle ilgili hadisede Yahudilerin kitaba uymamaları ve kitabı tahrip etmeleri karşılığında allah Teala müminlere haber indiriyor. Onlara uyarıda bulunuyor. فَلَا تَخْشَوْنْ نَاسَ وَخْشَوْنِي İnsanlardan korkmayınız, benden korkun. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اِثْتَمَنًا قَلِيلًا Ayet peygambere iniyor, dikkat ediniz. Yahudilere değil, peygamberin üzerine iniyor. Ve bu peygambere gelen ayet Kur'an'ın ayeti. Ve bu kitaptan müminler sorumlu. Bu kitabın, kitaba müminler iman etmekle mükeller. Bunun müminler hayatına tatbik etmekle. Mükellef bu halde bu gayet kime niyorum Efendim Yahudileri yönlendiriyormuş Rejim cezası Yahudileri yönlendiriyormuş Halbuki Peygamber uyguladı Peygamber ne Peygamber niye Kur'an-ı Kerim de Allah Haziretülle demiyor ki onların kitabında hükmü al getir onu uygula demedi Bu en hakim de faHKum beyin onlar arasında hükm edersen adaletle hükmet Peygamberin verdiği o hükmün adına Allah adalet dedi. Kıst dedi. Sonra ne diyor Allahu Teala? وَمَنْ لَمْ bima بِمَا Allah اللّٰهِ Allah'ın indirdiğiyle kim hükmetmezse, onlar فَاولَكِهُمُ <gülüyor> kafirun, Onlar ta kafirlerin ta kendileridir. Şimdi Hristiyanlar, Yahudiler bu hükmü uygulamasa katil oluyorlar mı? Allah Kur'an'da bunu nesk dair bir ayet indirdi mi? Indirmedi. İndirmedi. Peygamberi bunun ne olduğunu dair bir şey söyledi mi? Yahudiler ki recm olayı söylemedi. Söylemediğine göre bu Allah'ındır. Peygamber bununla hükmetmediği zaman bu ayet nitüğüne girerdi. He? şimdi biz diyoruz ki efendim Kur'an-ı Kerim'de rejim olmadığı halde siz nasıl Kur'an-ı Kerim'de recm oluğu derdiniz? Recmi tatbik edersiniz. Bak Allah ne diyor? Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike Kur'an'da recm yok. Siz Allah'ın olmayan bir hükümle hükmettiğin için kafirlerdensiniz diye adamları. Ayeti nasıl yorumluyorlar? Onlar bize kafir diyor. Evet, Yahudileşme mantığı bu. Yahudileşmeyi burada aramak lazım. Allah Resulü'nün ve ashabının rejmi uygulamasında Yahudiliği arayan Yahudileşmeyi yanlış anlamıştır. Biraz daha incelemesi lazım. Hadise bu. وَمَنْ لَمْ لَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَلَا فَاولَاكَ مُلْكَافِرُونَ Peygamber'e de hitap. Bir, peygamber reis müjdeledir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Tevrat'taki rejim hükmüne Allahu Teala fihi hükmullah diyor. O Tevrat'ın içinde Allah'ın hükmü var. E Tevrat muharref tahni. Onunla hükmedilmezdi. Peygamber nasıl Allah'ın kitabı varken Tevrat'taki hükmüne hükmetti? Gidin ben sizin aranızdaki bir hükümle hükmedemem. Sizin kitabınız tahriftir, muharref edilmiştir. Tahrif edilmiştir. Ben sizin kitabınızdaki büyük mü nasıl uygularım Allahu Teala bana izin vermeden? Peygamber niye bunu söylemedi? Tuttu ve onları recm Biz de diyoruz ki kardeşim madem öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin hangi hükme dayanarak recm etti? Var mı Allah'ın izni? Allah'ın izni olmasa peygamber recm eder miydi? Sonra bu başka bir kitap. Bununla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sorumlu değil. O kitabın içindeki şeriat da sorumlu değildi. Hepimiz böyle diyoruz. Ama bakıyoruz ki Resulullah rejim uyguluyor ve rejim uygulayan Rasulü Kur'an tasdik ediyor. Ve ona hükmullah diyor. Reçm Allah'ın hükmü diyor. Burada anlıyoruz ki Allahu Teala Tevrat'taki reçm hükmünü neshetmedi. Ebedi kıyamete kadar bak kalacak. Tevrat'ta oldu diye inkar mı edilmesi gerekir. Ha? Onun için Kur'an-ı Kerim'e Allahu Teala ve muhaiminan alayhi o kitabı destekleyici, koruyucu olarak geldi. Nerede o zaman Kur'an Tevrat Tevrat'ı kor yani korunan Tevrat mı Kur'an tarafından Musaddıka'l-lizi beyne yedih. Hi mesela sizin aranızdakini tasdik edici olarak elimizdeki bir tasdik edici olarak geldi bu kitap diyor Allahu Teala. E nasıl onların neresini tasdik edecek? Elbette tagyir el olmayan ve Allah'ın kaldırmadığı hükümleri tasdik edici bir kitap olarak geldi. Mesela görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de apaçık olarak zina rejim cezası geçmiyor. Zina geçiyor ama rejim cezası geçmiyor. Fakat Resulullah'ın uygulamasını tahsil ediyor ayet kelimeler. Sonra Allahu Teala niçin peygamberine Tevrat'taki bir hükmün hükmetme müsaadesi verdi? Bu Maide Suresi'nin 44. ayet kelimesini muhalif değil mi? diyecekse ki muhalef değil. Zaten onu Allah indirmiştir. Madem Allah indirir neyi verdiniz? O halde Kur'an'a de ki işte o Allah'ın hükmü. İtiraz kalmadı. Evet. da mesela Tevrat'ta da hükmü var da hocam gelecek yani. yani. Evet. Kıssas da ailen korunmuştur. Evet. O da Tevrat'ta büyük bir yani. Mesela işte bu ayette mesela ve in eğer hüküm verirsen onlar arasında Eğer hüküm verirsen Peygamber hüküm verdi Neydi o hüküm? Bize bulun getirin, rejimden başka bir hüküm getirin Peygamberin Yahudiler arasında uyguladığı Adil bir hüküm getirin Var mı? O da yok Hangi olaydan bahsediyor? Kur'an Resulullah'ın rejim olayından bahsediyor Ve rejim olayını tatbikine de Kıst diyor Allah Ve rejim ayetine Allah'ın hükmü diyor Bitti. Dolayısıyla demek ki Allah Azze ve Celle rejim olayını Kur'an'dan nesk etmemiştir. Ancak rejim olayını, Allahu Teala yani zina eden erkekle kadının hükümlerini tafsil etti, ayırdı. Nur suresinde belirtti. Kimdir? Yüz celp vurulacak. Ama kimdir onlar? Bekar onlar. Çünkü Nisa suresinde de belli değil. Bekar kadınlarla kadınlar mı, bekâr erkeklerle erkekler mi, hiçbirisi belli değil. Hüküm geneldir. Resulullah diyor ki, alın işte, alın benden alın, bekarların hükmü şudur, evlilerin hükmü şudur. Çünkü Kur'an'da diyor ki Allahu Teala, onları tutunuz evlerinde, evlerde, özel evlerde, hatta el buyut yani hapishanelerde tutunuz, ta ki onları ölüm öldürecekler. Bir kere kesin öldürme emri var. Zina eden kadınla kadın, zina eden erkekler erkeğin, veya diyelim ki bu ayetin ikisinin, hükmünden, zina eden erkek kadınların hükümleri bir kere kesinlikle ölüm, Allah ölüm hükmü vermiş. Kim demiş onların ölüm hükmü yoktur diye Kur'an'da? Var. Ölüm hükmü var Kur'an'da. Hapishanede ölün ne kadar? Hapishanede ölün ne kadar? Veya diye allah Teala veya bakın orada bir istisna yaptı. Veya Allah onlara bir yol getirinceye kadar o yolda diyor peygamber benden alın benden alın bunun cezası budur bunun cezası budur ha, biz anlıyoruz ki Maide suresi Nur suresinden sonra indi ve peygamber aleyhissalatü vesselam o Yahudileri recm etti ve rejim hadisesi Nur suresinden sonra ancak Nisa suresi tarihsel olarak tarihsel olarak ne zaman inmiştir Nur suresinden öncelmiştir. Önce Nisa sonra Nur suresi daha sonra Maide suresi gelmiştir. <gülüyor> Demek Allah azze ve celle peygamberine Tevrat'taki bir hükümle hükmetmesine izin verdi. Af açıkçası işte söylüyor. Fiha hükmullah diyor. Bir, Allah onda Allah'ın hükmü vardır. Allah'ın hükmü varken niye sana geliyorlar? Demek ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tam haberdar değildi hadiseden. Allah hakkında ayet indirmemiş. Olay öyle bir olayda yeni daha Medine'ye gelmiş, cereyan etmediği için de Peygamber aleyhisselatü böyle bir hüküm vermemişti. Abdullah ibni selam çok az önce Müslüman olmuş. Demek ki olay hep yakın birbirine cereyan etmiş. <gülüyor> Demek ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle muksit olmakla Kur'an-ı Kerim'de övülmüş. Soruyor mesela Allah, onlar nasıl seni hakem tayin ederler? Demek ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hakemliği Kur'an'da reddedilmedi. Niçin? Eğer hüküm verirsen adaletli hüküm verdiler. Sonra onların yanında Tevrat vardır tevrat kitabı, Allah'ın kitabı. Onda da Allah'ın hükmü vardır. Tabi oh. Tabii niçin dedi açın zina eden erkekle kadın hakkında kitabınızda ne buluyorsunuz?" dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da yalanladılar, saklamak istediler. Ama o genç alimler dedi ki "Hayır ey Allah'ın Resulü, bizim kitabımızda evli erkekler zina ettikleri zaman cezmedilirler." Onun için ee, İmam Şafii Rahmetullah der ki e, mümin olan bir kadın köle de dahi olsa eğer İslam olmuşsa o muhsandır. Hürriyet tamam mı? Hürriyet ve İslam ihsan demektir. Bir kadın köle de olsa Müslüman olursa muhsandır. Onun hakkında da hat uygulaması gerekir der. Ancak diğer faküpler diyorlar ki, hayır madem o henüz ııı e, köle olduktan sonra Müslüman olmuştur. Kendisine İslam tebliğ edildiği zaman etmedi, inat etti. Kafirlerden yana bir tavır koymuştu. Sonra Müslüman oldu. Bu sonra da Müslüman olması onun kefaretidir. Yani e, hürriyetini eline verilmemesi, hürriyetin ona bağışlanmaması, onun daha önceki günahları için bir kefarettir. Niye? Yorumda getiriyorlar. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. İslam kendisinden öncekini ne yapar? cisler ki İslam'ı ya düb veya yahdimu başka bir hat öyle söylüyor. O yahdimu ma قبلhu kendisinden önceye götürür. Bu da insana İslam'ın kişinin İslam olduktan sonra köleliğinin kaldırılması için Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize verdiği bir işaret olarak anlıyoruz. Mesela onda Allah'ın hükmü vardır ayetini soruyoruz. kısmını. Allahu Teala niye Rejimle ilgili hadisede onda Allah'ın hükmü vardır dedi. Rejimin İslam'da olup olmadığını Allahu Teala kitabında neden açık zikretmedi? Niye Allahu Teala kendi hükmü olan onda Allah'ın hükmü vardır dediği şeydi. Madem o Allah'ın hükmüydü, o hükmü oradan çıkarıp Kur'an'da göndermesine gücü yetmiyor muydu Allah'ın? Ya Rabbi, o Tevrat'ta Hük feyha hükmullah, onda Allah'ın hükmü vardır dediğin o ibareyi, o hükmü, Peygamber'in tatbik ettiği o hükmü, Ya Rabbi, bizim kitabımıza niye koymadın? allah Teala insanları imtihan ediyor. Peygamber'e ittiba edecekler mi, etmeyecekler mi? Biz peygambere tabi olanla peygamberden yüz çevirip sırtının gerisine gidip dönenleri bilelim diye sizi imtihan ederiz diyor. Madem peygamber sadık ve doğrudur, niçin sen peygamberi yalanlıyorsun da peygamberden gelen haberi yalanlıyorsun? Allah'ın güvendiği peygamberi, Allah'ın kitap verdiği peygamberi yalanlıyor, Allah'ın gönderdiği kitabı doğruluyorsun kitap verilen insan yalanlanıyor, yalanlanan insana kitabın gönderildiği söyleniyor. Bu nasıl bir anlayış? Diyorlar ki mesela efendim, belki rejim olsa bile, Nur Suresi 2. ayet-i kerimede اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَ مِئَةَ جَلَّةً o ayet-i kerimede direkt Nur Suresi e, rejimi kaldırmıştır. Kardeşim Nur Suresi Maideden önce geldi. Peygamber göre göre nasıl bunu yaptı? Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'de veya Nesk olayında bunlaki Nesk'ı da inkar ediyorlar. İşlerine gelince nes var diyorlar. Pekela, peygamber nasıl oldu Nur suresinden sonra? Maide suresinde yine bir ayeti kelimenin kerimenin hükmüyle ve Yahudilerin o hadisesinde Yahudiler hakkında rejimi tatbik etti. E, Nur suresinden sonra bilmiyor muydu bu aleyhisselatü vesselam? Orada bunların hakkının yüz kırbaç olduğunu da kalktı bunları. Ne yaptı? Rejim etti ve bu fiili Kur'an'da öldü. Yanlış olsaydı Kur'an'da ölmezdi. Ben nur suresinde sana şu ayeti indirdim hadi niye yüz tane kırbaç vurmadın ey Muhammed? Kalktın onları, rejim ettin sen. Yüzünü çevirdi, ekşitti ona ama geldiğinde. Orada Allahü Teala onu söylüyor fakat burada gaflet içinde mi kaldı Cenab-ı Alemin? Haşa fımme haşa. Burada bir hikmet var, imtihan var. Cenab-ı bir şey Kur'an'da zikmiyor ama o peygamberini yaptırıyor, peygamberini emrettiriyor insanlara. O insanlar peygambere uyacaklar mı diye. Kulün konum tuhbuun Allah, fettabiğün iyi hübüküm onlara Allahı seviyorsanız bana uyunuz. Allah tesisi ses ve günahlarınızı zbaşlasın. Etiğ Allah'a ve etiğ Rasule. Allah'a itaat ediniz, Rasule itaat ediniz. Ruulül Emrimin kum sizden olan emir sahipler. de Allah ve Rasule itaat mutlak. Etiğ Allah'a, Allah itaat ediniz ve etiğ Rasule ayrıca. Bir daha zikrediyor e de itaat ediniz. İtaat kelimesini hem peygamber hem Allah için mutlak kullanıyor Kuran'ı Kerim Onlara da şu cevap verilebilir, zaten Nisa suresinde Allahu Teala ölüm emri vermiş. Ama Nisa suresindeki ayeti 15 ile 16. ayeti Nur suresindeki 2. ayet-i kerime etmiştir derseniz, siz neske inanmıyordunuz. Hakkınız yok bunu söylemeye. Ama tahsis etmiştir derseniz, tebyin etmiş derseniz bu gerçektir ve doğrudur. Çünkü Nisa suresi 15. ve 16. ayette birbirleriyle zina eden erkekler veya kadınlar veya kendi aralarında zina eden kadın erkeklerle ilgili hükümde allah Teala önce ölüm emrini evlerde ölünceye kadar tutun diyor onları. Sonra Allah onlara bir yol gönderilecek. Ama o yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Nur suresindeki zina eden kadınla ilgili zamanda mı söyledi, sonra mı söyledi, bunda ihtilaf olmuş. Fakat biz bakıyoruz ki hem Maide suresiyle ilgili meselede bu hadisler anlatılmış, hem de Nur suresindeki olayda bunlar anlatılmış. Demek ki Nur suresi indiği zamanda da recim olayı vardı. Onun için bazıları diyorlar ki, efendim, peygamber bu uygulamayı Nur suresi inmedi, inmeden önce mi yaptı, sonra mı yaptı? Şudur, bir ihtimaldir bu, çünkü istifhamlar, sorular var. Maide suresinin bir ayeti Nur suresinden önce inmiş olur ve onu Allah Resulü alır, nurdan önce indiği halde alır getirir, maide ve kaydettirir. Ki hadiselerin bir çoğu böyledir. Mesela bir suresinin, surenin yarısı iniyor. Mesela Ikra suresinin 10 ayeti iniyor. Ondan sonra Müzemmil Müddetir suresi geliyor. Ondan sonra Ikra'nın öbür tarafları tamamlanıyor. Allah Azze ve Celle kitabını muhkem bir şekilde mufassal, kitaben mufassala, fasıl fasıl, tafsilatlı tafsilatlı ayrıntılı ayrıntılı indiriyor. Kur'an'ı birden indirmiyor, bir sureyi birden indirmiyor, bazı sureler top, top yıkın, birden indirilmiş ama bazı sureler parça parça inmiş. Mesela Tövbe suresinin ilk 10 ayeti bir inmiş, onlar indikten sonra öbür ayetleri ayrı ayrı inmiş. ayet kerimeler Bedirle ilgili iniyor. Daha sonra başka meselelerle ilgili hükümler iniyor. Bakımdan Maide suresinin ayeti Nur'dan önce inmiş olabilir. Allahu alem. Nur'dan sonra da inmiş olabilir. Nur'dan önce inmiş olması hiçbir şey değiştirmez. Nur'dan sonra indirmiş olması hiçbir şey değiştirmez. Çünkü uygulama peygamber uygulaması ortada ve o uygulamasını nakz edici bir ameli yoktur Aleyhissalatu vesselam'ın ve nakz ettiğine rejim hadisesini nesk ettiğine kaldırdığına dair de peygamberin bir tek sözü yoktur bir tek o maizle ilgili olayda keşke bıraksaydınız demesi var İbni Hacer de bunu naklediyor orada belki bir itirafta bulunacaktı belki ya Rasulullah ben kendimi zina ettim zannettim beni bırak diyecekti belki Resulallah onu affedecekti onun üzerine bilinmez fakat ikrarda bulundu artık şahit kendisi dört kez ikrarda bulundu Bir soru daha soruyoruz. Onu daha önce sormuştum. Muharref Tevrat'taki o hükme niye Allah Allah'ın hükmü dedi? Biz hani amel etmekle mi değiliz ya? Sonra o hüküm neydi? File. Kur'an'da diyor ki "Fiha hükmullah'i." Onda Allah'ın hükmü vardır. Neydi o Allah'ın hükmü? Sana muharef Tevratı niye Kur'an Allah'ın hükmü diye isimlendiriyor. <gülüyor> Kur'an'da bir şeye Allah'ın hükmü demekle Tevrat'ta bir şeye Kur'an'ın kendisinin Allah'ın hükmü demesi arasında ne benzerlik ve ne ayrılık vardır. Yani, "Oman lam yakum bi manzal Allah". Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse fa oldukumü'l kafirun fa oldukumü'l fasikun Onlar kafirlerdir, fasıklardır, zalimlerdir derken Allahu Teala burada Müslümanlar hangi hükmü uygulamadılar da kendi aralarında bunu söyledi. Hangi hüküm uygulanmamıştı? Bu ayetle ilgili olarak söylüyorum. Nüzul zamanını söylüyorum. Ayetin indiği zamanda, Müslümanlar hangi ayeti kendi aralarında hükmetmemişlerdi de Allah onları kınadı? Yahudilerin Allah'ın hükmünü uygulamamasından ötürü, Kur'an'ın o hükmü Allah'ın hükmü demesinden ötürü, Peygamberin o hükmü Yahudilere tatbiki ve Müslümanlara da tatbikinden ötürü, Allahu Teala dedi ki kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse o kâfirlerin ta kendisidir. Yahudiler zaten birçok hükümle hükmetmediler, kitabı tahrip ettiler, yitirdiler, Allah Azze ve Cülle, mukadder, takdiri öyleydi, iradesi öyleydi, Kur'an'ı gönderecekti. Kur'an'ı gönderdiği için de Müslümanları Tevrat'ın tamamıyla mükellef kılmadı. Onun için Peygamber arasında der ki, onlar size Tevrat'tan bir şey söylerse, ne tahsik ediniz ne de yalanlayınız. Çünkü tahsik edersiniz doğrudur, yalanlarsınız doğrudur. Tahsik edersiniz yanlıştır, yalanlarsınız doğru olabilir. Onun için, an bani بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا La حَرَجِ حَدِّثُوا عَنْ دَنْ إِسْرَيْلْ يَوْتِمْ سَرْكَمَ Beni İsrail üzerinde, hakkında, aleyhinde demiyor ama. Beni İsrail'in kitabı, kültürü hakkında konuşun. Bunda herhangi bir beis yoktur. Ama nedir? Kur'an'a muvaffuk olanı konuşacağız, Kur'an'a muvaffuk olmayan konuşacağız. Mesela bir soru daha soruyorum. Bu ayet-i de Allah Azze ve Celle peygamberinin recmi tatbik etmesiyle ilgili. Eğer rejim olayı yoktur, tatbik etmedi desek biz, Yahudiler derlerdi ki, yahu nasıl oluyor sizin peygamberiniz kitap indirildi, kendi kitabıyla hükmetmesini bilmiyor, geliyor insanlar arasında bizim kitabımıza hükmediyor. Halbuki Kur'an diyor ki Allah'ın hükmeleri hükmet. Hani siz bizim kitabımızı inkar ediyordunuz? Niye sizin peygamberiniz kalktı? Bizim hükmümüze hükmetti. Ve biz hiçbir Yahudi topluluğundan bugüne kadar bir tane İslam aliminin veya Yahudi kaynaklarının şunu nakletmediğini görüyoruz. Kıble hadisesini biliyorsunuz. Kıble'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 17 ay Kudüs'e karşı namaz kıldı. Yahudiler hep övnüyordu, o Hazreti Muhammed, Muhammed bizim kıblemize namaz kılıyor. Ve alay ediyorlar da ardından görüyor musunuz? Sizin kıblemiz bile yok. Dininiz var, kitabınız var, bizden ayrı bir din ve ayrı bir şeriat sahibi olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama siz hala bizim kıblemize tabi ediyorsunuz. Onun için Kur'an'da, قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ haram senin yüzünü göklerde çevirip durduğunu görüyoruz ey Muhammed. Ant olsun ki senin yüzünü öyle razı olduğun bir yöne çevireceğiz ki, o yönde mescidi haramın köşesi, kıblesidir. Oraya yüzünü dön. Sonra Yahudiler diyor ki, şeylerdir ki, insanlardan sefih olanların bazıları dedir ki, مَا وَاللّٰهُمْ an قِبْلَتِهُمُ اللَّتِ كَانُوا عَلَيْهَا Onların kıblesinden onları çeviren ne oldu? Onların kıblesinden onları çeviren ne oldu? Kimdi? Yahudiler, Müslümanlar hakkında diyorlardı ki, onların kıblesinden onları çeviren ne oldu? Allah Teala dedi ki, de ki onlara velillahil mashriku vel magribu. Mashriku, magrib de, de Allah'ındır. Yüzünüzü nereye dönersiz teslim edeceğiz Allah'a? Allah'a nereye dönerseniz dönünüz, orası. Allah'ın bulunduğu yerdir. Allah o makamda yani Allah'ı talep etmeniz mekanla, makamla, efendim e, coğrafyayla sınırlı değildir. Nereye dönerseniz dönünüz, Allah'a dönmüş sayılırsınız diye Allahu Teala ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'de Peygamberine ayet-i kerime indirdi. Şimdi orada Yahudiler Peygamberimizi kınamışlardı. Nasıl oldu bizden yüz çevirdiniz? Peygamberimize kızdılar. E şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada rejimi uygulasaydı, sonra da vazgeçseydi, Yahudiler demez miydi? Sen niye önce kitabımıza hükmettin sonra vazgeçtin? Kıble gibi. Dolayısıyla aynı kıble hakkında ayet-i indiği gibi, rejim olayında da peygamber hakkında peygamberimiz aleyhisselatü vesselam tesli edici, teselli edici bir ayet inmesi lazımdı. Ey Muhammed! Sen onların kitabındaki rejim hükmüyle hükmettin ama şimdi biz o rejim hükmü yerine başka bir hükmü sana indirdik. Onlara hiç bakma, onları hiç önemseme diye bir ayet inmiyor. Ama kıble meselesinde onların kıblesine dönen Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tesli, teselli etmek için ayet-i kerime Bakara suresinde. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Seni razı olduğum bir kıbleye çevirelim. Çünkü Yahudiler öbürlerim övünüyorlardı. Resulullah da mahzun oluyordu. Hep İbrahim'in Kâbesine dönmek istiyordu. E Yahudiler arasında rejim ikmali veren peygamberi Yahudiler e, peygamber bu rejim ikmali terk ettiğine kınamaz mıydı? Zaten Yahudiler kınayıcı, zaten yalanlayıcılar, alay ediciler hemen peygamberle alay edecekler, diyecekler peygamber ne yaptı? Rejimi bıraktı. Ha ha. Sizin kitabınızda hükmü yok. Peygamberimiz <gülüyor> peygamberimiz bizim kitabımıza muhtaç. Rabbinden kendisine ayet gelmiyor. Bizim kitabımıza yine sizin resulünüz demeyecekler mi? Böyle bir itirazını görmüyoruz Yahudiler. Bu da ispat ediyor ki rejim olayı hakikattir ve gerçektir ve Yahudilerin bunun karşılığında sadece rejimi uyguladığı için niye hakkımızda böyle ağır bir cezayı uyguladığı üzüntüler var ikinci bir husus zaten Yahudiler rejimi inkar etmişti inkar ettikleri için kendi kitaplarında olan bir olayı kınayan, e, uygulayan bir peygamberi kınayamazlardı çünkü kendi kitaplarında var inkar ettiler ama uygulayan peygamberi kınayamazlardı. Niye kınayamazlardı? Kendi kitaplarında olan bir şeyi uygulayan bir peygamberi nasıl kınayacaklardı? Bunu kınamaları mümkün değildi. Kendi kitaplarına var. Dolayısıyla hem niye rejimi önce uyguladın sonra terk ettin diyemediler. Öyle bir şey olmadı. Hem de rejimi uygulayan bir peygamberi kınayamadılar. Çünkü gerçekten Allah'ın hükmüydü. Yani, Kendiler bilgi peygamberi Şimdi tartıştılar aralarında, aralarında tartıştılar ancak dediler ki, birçok peygambere de soralım eğer o peygamber derse ki yok rejim falan yoktur, böyle bir şey olmaz derse oh rahat ederiz gideriz, kendi uygulamamızı yaparız eşeğin üstüne bağlarız ters Nasrettin Hoca hesabı, sokaklarda geliriz ilan eder rezil ederiz bu insanların ikisini. Baktılar ki ha peygamber de hayır rejimi uygulayacaksınız dedi. Çok ilginçtir. Yani daha hiç onlar olayı tam ortaya koymadan peygamber rejimin uygulamasının gerektiğini söylüyor. Evet. <gülüyor> evet onu daha önce sorduk. Yani peygamber hakkında sallallahu aleyhi ve sellem uyarıcı rejimle ilgili bir tek ayet yok Kur'an'da. özellikle onun ardından gelen ayetler Allah'ın hükmünü hükmetmeyenlerin kafirliğini söylüyor. Ve peygamber de Tevrat'ta Allah'ın hükmü denen şeyi uyguladı, tatbik etti. Yahudilerin tatbik etmemesinden dolayı Yahudiler ve benzerlerinin kafir olduğunu söylüyor Kur'an. Hocam Tevrat'ta müracaat etmesindeki hikmet ne olabilir? Yani Resulullah Yahudiler ikna etmek için yani Allah'ın Allah'ın en açık yani. bak burada ben evet. size okudum Müslümanlar bakın bir daha okuyorum dikkat edin Oğlum dur. Bakın. Diyor ki fe inzahu ke kimler ka? Kim kim bu? ke dediği kimler? Sana gelirlerse dediği kimseler kimdir? Nerede? Yahudiler Hakkum benimim. Onlar arasında kim var? Ev ya onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana asla bir zarar vermeyeceklerdir. Biz anlıyoruz ki yani zaten yüz çevirirse zarar veremeyeceklerdir. Niye Allahu Teala sana hiç zarar vermezler diye zikretti dedik. Burada bu, bu incelikleri anlamak lazım. Sonra diyor ki Wayne hakem de hüküm verirsen de neyle hüküm verdi? hüküm yok Kuranda. Onu bunun getirin bana. Peygamber'e hükmetmediği şeyden niye allah Teala hüküm edersen diyor, o zaman o anda hükmetmediyse mantık olarak biraz sonra Peygamber'e herhangi bir olarak ileride gelecek bir olayda hüküm vermesi gerektiğini söylüyoruz. E herkes alimler müştehitler diyor ki bu ayet rejimle ilgili indi. Yani biz anlıyoruz Peygamber rejimle ilgili olarak ne yapmıştır? Bunu indirmiştir. Demek ki Tevrat'ın o emriyle hüküm etmesini Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan isteyen Kur'an'ın bizzat kendisi, bizzat Allah Azze ve Celle istiyor. Ve ağzında diyor ki, fiha hükmûlâh. Ya bunun hükmü var Onlar kitabında. Tevrat'ta var, yani Musa Aleyhisselam'a indirilen kitapta var. Onlar nasıl o kitap onların yanında durur iken, kalkarlar seni hakem tayin ederler, gerek yoktu ki hahamları vardı, alimler vardı. Onlar kendi aralarında ce, rejim cezasını verdikleri zaman peygamber zaten itiraz etmeyecekti. Tevratla hüküm hükmettikleri zaman peygamber itiraz olmayacaktı. Kur'an da bunu reddetmedi. Medine vesikası dediğimiz vesika muada'a, anlaşma varayla da peygamber bunu yasaklamadı. Siz aranızda rejim uygularsanız ben yapmam demedi. Karşı çıkarın da demedi. Dolayısıyla diyor ki Allah Teala fiha <gülüyor> hükmullah. Onlar aslında hüküm veresin Allah'ın verdiği hükmüne yani adaletle, kıst ile hükmet. İnne <İnnellahi yuhubul> muxidin> Allah yuhibbul muksitin Allah muksitin merse. Bir de diyahudiler sadece bu konuda teyakkur ediyor. Zannederim bazı noktalarda var yine soruyor. Birçok noktada geldiler. Evet. Sizden asıldır diye bazen sorduğu da oluyor. Evet. Tabii. Olursa böyledir de diyor. Yani. Tabii çünkü onların kendi aralarında kendilerinin kitabıyla hükmetmeleri mübah kılındığı için onlara dolayısıyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onların kabul etmediği herhangi bir hükmü Allah da indirmemişse öyle bir hükümle hükmetmek istemediği içindir. Dolayısıyla onların yanında kitap varken Tevrat Allah'ın hükmü sonra ve inde'l-Tevrat fiye hükmullah Allah'ın hükmü var sonra onlar senden yüz çeviriyorlar Allah Allah. O hükümden yüz çeviriyorlar. Hangi hükümde o rejim hükmü? Onlar arasında fıslıh hükmü, o kis o adalet olan hükmün keyfiyeti var mı Kur'an'da? Yok, işte o keyfiyeti burada krist olarak tanımlanan ceza ve fiil, rejim cezasının uygulanmasıydı ve Kur'an peygamberi tahsik etti bunun üzerine. Bunu kimse inkar edemez. Evet, demek ki Kur'an, وَاِنْ حَكَمْتَٓا اَيَرْ هُكْمَدَرْسَنْ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ Onlar arasında hüküm ver demekle ne yapmıştır? Yahudilerin geçirdikleri o meselenin hükmünü Allahu Teala peygamberine olduğu gibi Tevrat'taki hükümler hüküm etmesini ne yapmıştır? Lidah kalmıştır. Zaten o Tevratta hüküm muharrak bir hüküm olsaydı, küfür hükmü olsaydı, şirk hükmü olsaydı, nasıl oluyor da sen onların kitabındaki hükümde hüküm veriyorsun ey Muhammed diye ayet-i izmez miydi? En basit meselede hanımlarıyla tartıştı da kendisine balı yasakladı. Yani Yasaklama, yasaklaması haramı dediğimiz bir hüküm vardır fıkıhta. Yani iki türlü demiştik, تَحْرِمُ الْتَشْرِيعَ وَتَحْرِمُ mena. Bir şey engellemek için haram kılmak, bir şeyde ne? Şeriat olarak haram kılmak, şeriat olarak haram kılmak Allah'a ve sonra onun izniyle Rasuline aittir. Ama engelleme haramı hem Peygamber bunu yapabilir hem de biz yapabiliriz. Deriz ki, vallahi lazım sen bu kafadan çıkarsan benden boşsun. İşte bu haram kılmadır. Yani kadını kendine haram kılıyorsun. Niye? Bir şartla haram kılıyorsun. Allah'ın adını zikrederek, yeminle, nezirle, Aa, ne yapıyorsun? Haram kılıyorsun. Falan kimselere gidersen benden üç talakla boşsun. Nedir bu? Sen falan kimselere gidersen bana haramsın. Gibi. Bu ifadeler nedir? Engel haramıdır. Bir fiili engellemek için konulan tahrimdir ki bu şer'i anlamda değildir. Peygamber şer'i anlamda haram koymuş. Ancak balı haramlamasına engel anlamında haramdır. Onun için, ya اَيُّهَا النَّب۪يُّ اَيْنَب۪يُّ اَيْنَب۪ي لِمَا تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ Sen ey nebi, Allah'ın sana helal kıldığının niçin? Hanımlarının rızası için kendine haram yapıyorsun, kendine yasak yapıyorsun. Şimdi Allah balı helal kılmışken, Rasul haram kırabilir mi? E işte Rasul burada haram kılamaz. Ama allah Teala kitabından net ve açık indirmemişse bir hükmü, Peygamberine izni ile, Peygamber onu haram kılabilir, ehli eşeklerin, yerli eşeklerin yenmemesi gibi. Öyle mi değil mi? Yabani eşek caiz, yerli eşek yenmez. Yerde mesela allah Teala diyor ki, وَخَلَقَ لَكُمْ ma fil الْاَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde olan her şeyi sizin için halketti. Ona ekmek girer, ot girer, ağaç girer, efendim her şey girer. Her şey başkasının karısı, başkasının karısına, kızına, başkasının kadını, başkasının kızı, başkasının oğullarına helaldir. Ama bir de bakıyoruz ki Allah diye zinaya yaklaşmayınız. Fuhuş edenlerin cezası budur. Allah Allah hudut koydu. Her şey önce bir genel çerçeveyi çizdi. Ama o genel çerçevede her şeyi sizin için yarattı. Kasıp nedir? Yani şartlara ve şeriatına, kurallarına, kaidelerine bağlı olarak her şey size mübah kıldı. Kaidelere bağlı olarak. Ondan sonra mesela biz yılan yemiyoruz ama Allah her şey sizin için yarattı. Yani her şey sizin için mübah kıldı. Yılan yemiyor kimse. Köstebek yemiyor kimse. Kaplumbağa yemiyorsunuz. Kurbağa yemiyorsunuz. Kurbağayı öldürmesi Resulullah men etmiş, yasaklamıştır. Çünkü onun tıbbi, biyolojik, ekolojik yararları var buralara bakıyoruz yani her şey sizin için yaratıldı her şey bizim için yaratıldı her şey bizim için helal, helal mı olacak mallarınızı aranızda batır yolla yemeyin diyor Allah Allah mal şurada bir şey almak kullanmak helal ama bu ayetin geneline göre fakat Kur'an'ın öbür taraflarına baktığımız zaman Allah bunu tahsis etmiş özellikler belirtmiş evliliği şartlara bağlamış boşanmayı şartlara bağlamış yok öyle kolay o ayeti alacaksın oradan istediğin hükmü çıkaracaksın yapamazsın onu Evet. Yahudiler gelirlerken diyor ki müfessirler daha hafif bir hüküm verir mi diye peygamber şimdi evet geliyoruz Yahudiler gelirken acaba diyorlar yani bu eşek bağlama yüzünü simsiyah etmenin de dışında acaba daha hafif bir hüküm verir mi? Verirse sesinizi çıkarmayın alın gelin onu da kaydederiz buraya amma diyor Tevrat'ta benzer bir şey söylerse aman almayın Zaten biz Tevrat'ı iptal ediyoruz, tahrif ediyoruz, hiç almayın ondan. Tevrat'ı almayan adamın alır mı? Almaz. Onun için Resulullah hafif bir hüküm vermedi, Tevrat'ta olan adil hüküm verdi. Benim buraya kadar bu konuyla ilgili sizin ayeti anlamanız açısından böyle not ettiğim sorular bunlar ama daha geniş şekilde inşallah siz düşünür, üzerinde çalışır ee, ve bu ayetlerin bu maksatlarını ve gayelerini incelerseniz inşallah teala göreceksiniz ki Allahu Teala Peygamber aleyhissalatü vesselamın Yahudiler arasında rejim hükmüyle hüküm etmesini ne yapmıştır? Kınamamıştır. Onaylamış ve tahsik etmiş ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı övmüştür. Dolayısıyla o hükmü Allah'ın hükmü olarak Kur'an'da zikretmiş ve o hüküm gibi diğer Allah'ın hükmüyle de hüküm etmeyenlerin, hüküm vermeyenlerin kafir olduklarını inşallah önümüzdeki derslerde gördüğümüz gibi Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle belirtmiştir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.